أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة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 ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فاني استقل حديث كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Kardeşlerim, yarın insanların arasında regayet kandili diye, Eceb'in ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece regayet gecesidir, regayet kandilidir diye bir inanç var. İşte insanlar gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hükmünü bilmedikleri zaman, sahih sünnetin hükmünü bilmedikleri zaman, manevi bir boşluk içinde oluyorlar. Bu manevi boşluklarını da doldurma hususunda e, bir şeyler arıyorlar. Yani Allah Azze ve daha fazla ibadet yapmak için bunu kapatayım. Allah Azze daha çok ibadet yapmak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a evet, e, daha çok ümmetliğini gösterebilmek için bir çaba içinde oluyorlar. Ama tabi ilimleri olmadığı için kim ne söylerse söylesin. Bu söylenenlere kanıyorlar. İbadet taat yapma hususunda kendilerini e, zorunlu sayıyorlar. Tabi insan ibadet taat yapma hususunda zorunlu olacak. Fakat yaptığı ibadetler, taatlar ilk önce Kur'an'da bildirilmiş olacak. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen e, sahih hadislerde bildirilmiş olacak. Ve sahabe-i kiram Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu ibadeti bizzat gördüğünü duyduğunu e, söyleyip onlar da ne yapacaklar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gördükleri ve duydukları gibi e, bu ibadetleri ifade edecekler ve bize de bildirmiş olacaklar. Evet. Şimdi Recep ayındaki ibadetler adı altında ne yapıyoruz? Dersimize başlıyoruz. Recep ayının cahiliye devri Arapları arasında belli bir saygınlığı vardı. Yani cahiliye Arapları da Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevere'de, Arap Yarımadası'nda Recep ayı geldiğinde ne yapıyorlardı? E, hallerine bir değişiklik uygulamalarına bir değişiklik veriyorlardı. Haram aylardan birisi de hepinizin bildiği gibi Recep ayıydı. Bunlar çapulculukla, vurgunculukla, soygunculukla geçindiklerinden dolayı haram aylardan Recep ayı girdiğinde ne yapıyorlardı? Bu aya hürmeten bu aya, ayı kutsal saydıklarından dolayı çapullarını, soygunlarını terk ediyorlardı. Evet. En-Nesai'nin Hubeyşe'den radıyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sorulur. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz cahiliye döneminde atire keserdik. Yani Recep'te. Recep ayırma atire diye bir kurban keserdik. Resulullah dedi ki aleyhisselatü vesselam Allah için hangi ayda dilerseniz o ayda kesinir. Allah için iyilikte bulununuz ve yemek yediriniz. Yani cahiliye döneminde cahiliye Arapları Recep ayı geldiğinde Afire ismini verdikleri bir kurban keserlerdi. Bu deveden olurdu. Sığırdan, koyundan, keçiden olurdu. Ama bu Recep ayında kesilen hayvanın ismi Afire Bunu böyle söylediklerinde Peygamber Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü İlla diyor şu ayda bu ayda kesmeniz gerekli değil. Allah için kesecekseniz Allah'ın adıyla keseceksiniz hangi ayda keserseniz kesin. Hem kendimiz kestiğimizden yiyin hem de sağdaki, soldaki, etrafınızdaki insanlara ne yaparsınız? Bunu yedirebilirsiniz, dedi. Evet. Mübarek İbni Hadale'nin Hasan-ı Bahsiz'den rivayet ettiğine göre o şöyle diyordu. İslam'da atire yoktur. O ancak cahiliyede vardı. O dönemde birisi Recep'i tamamen oruçla geçirdikten sonra atire keserdi. Recep ayında kurban kesme, Ve Recep'i bayram edinme onlara benzemektir. Bu münasebetle tatlı yapıp yemek yedirmek gibi. Yani Recep ayında özel bir ibadet yok. Resulullah Aleyhisselatü gelen sahih haberlere göre, sahih rivayetlere göre. Bir insan ne yapacak? Allah Azze ve Celle'ye dilediği zamanda ne yapabilir? İbadet edebilir. Ama ibadet ederken şöyle derse, şu günde, şu vakitte, şu kadar şöyle namaz kılarsan, bu vakitte şöyle <gülüyor> oruç tutarsan, bu vakitte böyle bir kurban kesersen, şu zamanda şöyle bir sadaka verirsen, yalnız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını, zeminini ve vaktini belirttiği sahih hadislerle bildirilen rivayetlerin haricinde kendi kafasından bir şey uydurursa, yahut da uyduruk bir şekilde ibaret yaparsa bu adam ne yapmayacak? Meclur olmayacak. Allah katında sevap almayacak ve yaptığından sorumlu olacak. Evet. Demek ki Recep ayına has, kurban kesme, yemek yedirme gibi nedir, ne yoktur? Bir uygulama yoktur. Bu uygulama cahiliye devri müşriklerinin uygulamasıdır. Müslümanlar onların bu bayramlarını ne yapamazlar? Kutlayamazlar. Bizim sadece üç bayramımız var. Ramazan bayramı, kurban bayramı ve haftalık cuma günü bayramımız var. Bunların haricinde bizim bayramımız yok. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayının tamamında oruç tutmayı bayram edililmesini de yasaklamıştı. İbn-i Anbas radıyallahu anh'u bir ayın orucunun tam olarak tutulmasını yasaklardı. Tutacak olan kimse ayların bazı günlerini tutsun der belli bir günde oruç tutma yasaklardı. Hatta bilinen bazı günlerde de oruç tutmaktan alıkoyardı. Derdi ki oruç tutan bilinen bir orucu tutsun. Yani Ramazan bayramının dört günü, Ramazan bayramının ilk günü, kurban bayramının dört gününde oruç tutmak şer'an caiz değil. Sadece orucu, sadece orucu, cuma gününe hasretmek de caiz değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmeyen bir şekilde insanlar ibadet, yapmaya çalışsalar, bu ibadetlerinden ne yapmayacaklar? Menfaat almayacaklar. Çünkü من عَمِلَ عَمَلًا لَيْتَ عَلَيْهِ اَمْرْنَا فَهُوَرَتْ Kim ki, benim yapmadığım bir şeyi yaparsa, Allah Celle Şahin'i onu ondan kabul etmeyecek, o reddolunacaktır diyen Peygamber Efendimiz'dir. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e Efendimiz'den sahih ve sabit şekilde gelmeyen herhangi bir uygulamayı ibadet olarak ne yapamayız? uygulayamayız, yapamayız. Yapsak çünkü boş olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nice geceleyin kalkıp uykularını bölüp oruç, namaz kılanlar var ki kıldıkları namazdan onların hazları yani nasipleri uykusuzluk ve yorgunluktur. Ve yine nice oruç kimseler vardır ki tuttukları oruçlardan onların nasipleri sadece açlık ve susuzluktur. buyurmuştur. Namaz kılmak ve oruç tutmak Allah'ın emri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması bir sünneti olmasına rağmen insan neden acaba tuttuğu oruçtan da kıldığı namazdan menfaat elde etmez? Neden etmez? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermediği zamanlarda namaz kılar. Mesela güneş doğarken Güneş batarken tam zeval vaktindeyken insan namaz kılsa, bu namazı ondan kabul edilmez. Haram bir vakitte namaz kılmış olur. Mesela arka arkaya, arka arkaya hiç iftar etmeden oruç tutsa, eyyamuddehr denilen şekilde senenin her gününü oruçla tutsa, Allah azze ve celle bunu da ondan kabul etmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde oruç tutuyordu 3 gün 4 gün arka arkaya sadece suyla iftar edip başka bir şey yemeden ne yapıyordu? Oruç tutuyordu. Ama sahabe-i kiram efendilerimizi bundan ne yapıyordu ne diyordu Ya Resulallah sen tutuyorsun ya bu oruçları dediklerinde ben sizin gibi değilim. Rabbim beni doyurur ve içirir buyuruyordu. Bizim için en uygun olan oruç, en faziletli olan oruç, bir gün yiyip bir gün içerek tutulan Hz Davut Aleyhisselam'ın orucu. Ondan sonra pazartesi, perşembe günü tutulan oruçlar. Ondan sonra e, gökteki ayın 13-14-15'inde tutulacak olan oruçlardır. Daha ileride gelecek, onlara da ne yapacağız? değineceğiz inşallah evet yine Recep ayı ile ilgili rivayet edilen ibadetler arasında bu aya mahsus namaz sadaka oruç ve bu ayda umre yapmak vardır böyle rivayetler geliyor Recep ayında özel olarak kılınması gereken bir namaz hakkında herhangi bir hadis veya haber yoktur Recep'in ilk cuma gecesi olan regaib gecesi ile ilgili bize gelen hadislerin hepsi yalan, batıl ve mevzudur. Bu ayda kılınan özel bazı namazlar alimlerin cumhurunca bidattır uydurmadır. Bunun ilk ortaya çıkması Hicri 400. yıllardır. O nedenle önceki alimler bu namazı bilmiyorlardı. Sahabenin bu namazdan haberi yoktu. Bundan ötürü de hakkında bir şey söylemediler. Yani ne sahabe-i kiram e, rezayet gecesiyle ilgili faziletli bir amel söyledi, ne de hicri 400 seneden önce yaşayan İmam Ebu Hanife, Malif, Ahmet İbni Hanbel İmam-ı Şafi gibi e, müstehid imamlar, yahut da daha başka müstehid imamlar, bu gecenin ile ilgili ne yapmadılar? Bir ibadet şekli ortaya koymadılar. Evet. İbn-i Recep hambeli rahimahullah der ki, Recep orucunun fazileti hakkında ise ne Allah'ın Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem, ne de onun ashabından sahih hiçbir hadis gelmemiştir. Sadece El-Beyhati'nin Ebu Kılabe'den radıyallahu anhu yaptığı bir rivayette, cennette Recep ayında oruç tutanlar için bir köşk olduğundan haber verilir. Beyhati, şu Abbul İman cilt 3, 3 bin 2 hadiste ve fedailul evkatta sayfa 27'de bunu ne yapmış? Bahsetmiştir. Bu ne demek olur? Bir Müslüman herhangi bir helal olan günde ne yapar? Oruç tutar. İşte bu şekilde bir kimse istese Recep ayında oruç tutsa ama işte Recep'in birinde yapar. Efendime söyleyeyim üçünde, beşinde, yirmi birinde, yirmi dokuzunda böyle gün sayarak değil. Sadece mutadır üzere oruç tutuyordu her aydan. On üç, on dört, on beşte yahut da pazartesi perşembe günlerinde yahut da kendisine adamış olduğu bir orucu tutarsa ve bu da Recep ayına denk gelirse, Recep ayında bunu yaparsa Allah azze ve Celle ne yapar? Ona cennette bir köşk hazırlar. Cennette bir köşk hazırlanma hadisi Beyhakî'nin evet. şuabul imanında sahih olarak geldiğinden dolayı özellikle bir insan Recep ayında gün saymadan sadece cennette bir köşküm olsun niyetiyle oruç tutarsa, tutmuş olduğu bu oruç Ne yapar? Kendisine fayda verir. Evet. Sevaba girer ama gün saymayacak. Evet. Ömer radıyallahu anhu Recep ayının tümünde oruç tutanları iftar ederken gördüğünde onların ellerine vururdu. Yine rivayet edildiğine göre Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhu'na insanları Recep ayı için hazırlıklar yaptıklarını görünce bundan hoşlanma Hem oruç tutun hem de iftar edin. Recep cahiliyede saygınlık duyulan bir aydı. İslam gelince terk edildi derdi. Yani cahiliye müşrikleri de bu aya hürmet gösterilerdi. Haram ayken hürmetli ay olduğu için. Onlar ne yapıyorlardı? Bu ayda çapılı terk ediyorlardı. Oruç tutuyorlardı, hac ediyorlardı, umre yapıyorlardı. Kendi dinlerine göre. Evet siz de ne yaparsınız? Orucun e, emri Allah hazretleri vacille'nin Kur'an'ında bulunduğu için aslı peygamber aleyhisselam da oruç tutmayı emrettiği için siz de ne yapın? Bu ayda hem oruç tutun hem de iftar edin. Ama Ramazan ayına benzetmeyin. Ramazan'daki gibi, Ramazan'daki gibi birinden Ramazan'ın sonuna kadar oruç tutmayın çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu şekilde ne yapmadı, davranmadı. Hani insanlarımız bugün 3 aylar adı altında 90 gün oruç tutuyorlar ve e, bunu yaparken de kılıfı Bunu yaparken de ibadet aşkı sevgiyle yapıyorlar. Halbuki Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimizin yapmadığı hiçbir şeyin ibadet olmayacağını, kendisine menfaat vermeyeceğini keşke bilselerdi bu şekilde ibadet yaparlarken. Evet. Ebubekir rüya indi. Haris el-Kelbi es de ailesinin Recep orucunu tutmak için hazırlık yaptığını görünce onlara bu da ne oluyor? Recep bir Ramazan mı yaptınız der ve bunun için hazırlanmış olan yiyecek kapılarını ve içecek teslilerini alıp, kırar atardı. Evet. İbn-i Recep el-Hambeli, Letaiful Marif kitabı 229 ve 230. sayfelerde. Demek ki ne yapılmayacak? Recep'i ve Şaban'ı kamil bir şekilde oruç tutma hususunda insanlar Cehb ve Şaban tarif etmeyecekler ama Recep'te de Şaban'la da zilhicce'de de, zilkade'de de ne yapabilir? İstediği şekilde oruçludar ama Ramazan'a benzetmeme kaydıyla. Yani başından sonuna kadar oruçlu olmayı istemeleri ve oruçlu geçirmeleri ne değildir? Simmet değildir. <gülüyor> Ondan sonra Ali'l-Kari rahimahullah şöyle der. Allahümme barik lena fi racere ve şaban ve belligna ramadan. Yani Allah'ım bize recebi ve şabanı bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye bir hadis zikrederler. Bu hadis sahih değildir. Bu hadis sahih değildir. İnsan ne yapabilir? Allah Azze ve Celle'ye dua eder. Bu yapmış olduğu dua ya Kur'an'da geçen yafızlarla olacak daha önceki peygamberlerin yapmış olduğu Sida ile geçen bir dua olacak. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendimizin yaptığı bir dua olacak. Yahut da sahabe-i kiramın tabi'nin, etba'u tabi'nin selef-i salihinin yaptığı dualara benzer bir dua olacak. Yahut insanın kendisini, ailesini, malını, mülkünü dinini, diyanetini e, ilgilendiren meşru bir dua olacak. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ıma barikvenâ fî ve şâbanâ ve bellirine ramaman diye ne yapmamış? E, sahih bir şekilde rivayetle böyle bir dua etmemiş. Ama bugün insanlar ne yapıyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen mesur duaları uygulamıyorlar. Böyle e, sahih olmayan rivayetlerle dua edip gecelerini ve gündüzlerini iddia ettiklerini sanıyorlar. Evet. <gülüyor> Evet ne Recep ne de Recebin orucu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den herhangi bir şey sabit olmamıştır. Üstelik sahabeden bir cemaat bu ayda oruç tutmayı mekruh görürlerdi. Neden mekruh görürlerdi? Çünkü cahiliye devrinde müşrikler bu aya hürmet gösterirlerdi. Yani bu ayı kamilen oruç tutarak yahut da bu ayda şu günlerde, bugünlerde şöyle oruç tutulacak, böyle iftar edilecek, şu şekilde zikredilecek diye kendi kafalarından salim sabit olmayan bir durumda ibadetler uydurmak, müşriklere benzeme olacağından sahabe-i kiram bunu ne yapmazlardı? Hoş görmezlerdi. Sahabe-i kiram efendilerimiz Kur'an'ı anlamada, sünneti yaşamada bu ümmetin önderleri ve Liderleri orduklarından dolayı hangi ibadetin faziletini, hangi ibadetin geçersiz olduğunu muhakkak ki bizden daha iyi biliyorlardır. Bildiklerinden dolayı da onu terk ediyorlardır. Yapılmasın diye. İşte Rezebin hakkında herhangi bir şey sabit olmadığını onlar en güzel şekilde, en doğru şekilde bildiklerinden dolayı bu ayda oruç tutmamaları bizim için ne olmalı? Numune olmalı. Evet Bu ayda oruç tutulmayacağına dair ebubekir Bekir radıyallahu anhu ve Ömer radıyallahu anhu da e, ne yaparlardı? İhtimam gösterilerdi oruç tutulmasın diye. Ömer radıyallahu anhu bu ayın orucunu tutanlara asasıyla vururdu ve bu hayır olan bir işle amel etmektir. Ya Ömer niye vuruyorsun diye. karşılık verildiğinde de şöyle cevap verirdi. Bir hayırla amal etmek, ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen meşru bir şeyle olmalıdır. Onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına uydurulmuş olduğu bilinince o meşru olmaktan çıkar. Bu ayı yalnızca cahiliye devrinde mudar kabilesi tazim ederdi. Diye cevap vermiştir. E, Es-Suyuti el-emru bi't-tib'u ve'n-nahyü ani'l-ibtida' kısmını eseri sayfa 80-81'de. Demek ki e, sahabe-i kiramın en şereflilerinden, en faziletlilerinden Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma başta olmak üzere e, bu ayda oruç tutmayı hani faziletlidir deyip de bir şeye dayandırarak şöyle tutulması lazım. Böyle tutulması lazım. Deyerek Oruç tutanları Hazreti Ömer asasıyla dövüyorsa demek ki bu ayda bir fazilet nedir? Yoktur oruç tutma hususunda. Ama insan ne yapar? Nafile oruç tutmak ister, fazlaseti perşembe oruç tutmak ister, 13-14-15'i oruçla geçirmek ister. O yine ayrı bir şey. Evet kardeşlerim. <gülüyor> Recep ayının fazileti hakkında uydurulmuş hadisler var şimdi. Ee, onlara bakalım. Salman-u-Farisi RAVYALLAHU ANHU'ya atfedilen e, bir rivayet var. Neden salman u Farisi, hasan Hazreti Hasan RAVYALLAHU ANHU'ya? Bunun yanında e, Ebu Sa'id al-Kudriye RAVYALLAHU ANHU Ondan sonra Enes bin Maliye Tekrar Ebu'l-Hattab İbni Zıhya Rahimahullaha Ondan sonra Ebu Darda'a, Ebu Sa'id al-Hudriye yine, Enes bin Maliye, Hüseyin bin Aliye, Hüseyin bin Aliye yine tekrar, istinad ettikleri neler var? Hadisler var. Çünkü bir insan, bir hadis uydurduğu zaman, onu muhakkak bilinen meşhur bir sahabe-i kirama ithaf etmeli ki, onu dinleyenler ne yapsınlar? Bundan etkilensinler, etkilenip bunu sahih olarak amele ve icraata koysunlar. Şimdi hiç duyulmamış bir kimseye, mesela ben hemen uydurayım bir hadis e, ravisi şimdi. Ebu Cüneni el-Ahmeri uydurdum şimdi bunu. Radıyallahu anhu şöyle bir e, Resulullah'tan rivayet yaptı denildiğinde hemen hadis uleması ne yapacak? Biyografi Kitaplarına müracaat edip bakacak ki böyle bir kimse var mı? Böyle bir kimsenin olmadığı ortaya çıkınca bir ekman bu hadis uydurmadı deyip çizecekler üstünü. Ama Selman-ı Farisi anh. denildiğinde ne yapacak? İş biraz daha e, girip e, bir durum alacak. E canım Selman-ı Farisi'den bak rivayet var. Sen Selman-ı Farisi'nin peygamberle aleyhisselatü vesselam ashab olduğunu, onun arkadaşı olduğunu inkar mı ediyorsun? İşte bak Ebu Saidar Kudri radıyallahu anhudan gelmiş rivayet. Kimden gelmiş? Hasan bin Ali'den gelmiş. Enes bin Malik radıyallahu anhudan gelmiş. Deyip de insanları etkilemek için uydurmuşlar. Bu mübareklerin üstüne yamamışlar bunu. Ama bu ne olmuş? Yörüğün heybe, heybe yamasına dönmüş. Padişah yörüğe ne yapmış? Hibrişimden atlahta bir heybe yapmış. Tabi yörük bunu koyun teçibi derken, dağda gezdirirken, tiken, değmiş, yırtılmış. ibrişim bulamamış onu yama yapmak için. Telis çuvalla ne yapmış? Onu yamalamış. Tabi gözü olan bir adam, ibrişim kumaşın üstünde telis çuvalı ne yapar? Hemen fark eder. Aynı bunun olduğu gibi, e, hadiste mütehassıs olan kimseler de ne yaparlar? Hadisi okurlar. Hadisin metnini incelerler. Hadisin silsilesini incelerler. Allah'ın subhane ve teala onlara ikram etmiş olduğu ilimle bu hadisin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildiğini delilleriyle yahut da rivayet edilmediğini sonradan uydurulduğunu yine delilleriyle ne yaparlar? Ortaya koyarlar. İşte hadis uydurucuları da kendileri ilk etapta cahil halk tarafından reddedilmesin, kabul görsünler diye hadisleri meşhur sahabe-i kirama yapmışlar? Yamayı vermişler. tabii bunu cahil halka almış, yürümüş. Alimler her ne kadar hadis-ü e hadis diye bunları silsileler halinde kitaplarına getirseler dahi e cahil halk bunlardan habersiz olduğundan dolayı mal bulmuş, mağribi gidip bu e, delilsiz olan, mesnetsiz olan sözlerine yapılmış ve edilmiş. Evet onlardan bir tanesi de bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutarsa O kimse sanki bin yıl oruç tutmuş, bin tane köle azat etmiş gibi sevaba kavuşur. Ve bir kimse Recep'te az bir şey sadaka verse, bin altın sadaka vermiş gibi sevap alır. Bedenindeki her kıl için kendisine bin sevap yazılır. Aa, e ya bedeninde kıl yoksa? Hani bazı insanlar sakalsız olur Onlar demek ki Recep ayında hiç Hayırlı bir iş yapmasında çünkü bir şey yok. Çünkü e, vücutlarında kıl da yok. Derecesi bin kat yükselir. Bin günahı yok olur. Sübhanallah. Bir gün orucun hikmetine bak. Haziletine bak. E ne lüzum var o zaman e, pazartesi, perşembe günü oruç tutmaya? Recep de bir gün oruç tutarım. İşi bitirdim. Orucu ve verdiği her sadakası için bin hac. Sübhanallah. Uydurmanın şeyine bak. Futursuzluğuna bak. Ve bin umra sevabı yazılır. Cennette ona bin ev, bin köşk ve bin oda yapılır. Her odada bin bölüm ve her bölümde çok güzel huriler bulunur. Oh, Sübhanallah. Evet, nerede 125. Abdülkadir Geylani, Bu ı Talibinde sayfa 200. 87'de bu zikrediliyor ama zikredildiği yerde... Şu kitaptan, bu kitaptan deyip ne yapılmıyor? Mahkez verilmiyor. Öyle olduktan sonra ben de tek ayak üstüne yetmiş bir hadis uydururum. Eğer delil verilmeyecek olursa, delil istenildiğinde hadi ben hocayım, bana senin itimadın yok mu? Ben rüyamda gördüm böyle keşfen sahibittir, böyle efendime söyleyeyim. Benim söylediğim dinze hüccettir. Bak iki karış takalım var. sen benim Sakalıma da inanmıyorsun? Ben yalan söyleyecek biri miyim? deyip de böyle böyle sözlerle eğer hadisler tespit olunacak olsaydı bazı e, mutasavvıfların yaptığı gibi keşifle, kerametle hadislerin mevsufiyeti ortaya konulacak olsaydı ben de tek ayak üstünde ne yapardım? Anında yüzlerce hadis uydururdum. Ama işte gördüğünüz gibi hiçbir sahih hadis kitabına istinad edilmiyor. Kime istinad ediliyor? Bu niyeti talibine. Evet, Selam kardeşlerim. Recep'te bir kimsenin tuttuğu bir gün orucun sevabı o kimsenin 30 sene oruç tutmasına tutması sevabına denkdir denilmiş yine 126'da Abdur Kadir Gailani Kur'atıp Talebini sayfa 272'de. Ama ne yok? Yine de Bukhari'den, Müslim'den, Tirmiz'den, Nesli'den, Ebu Davud'dan, İbn-i Mace'den, Ahmet İbn-i Hanbel'den, İmam Malik'in Malik muvattasından ne yok? Müracaat yok. Evet. Kim Recep ayını oruçla geçirirse, Allah ona üç şey verir. Geçmiş günahlarının hepsi affolunur. Geri, kal geri kalan ömründe günahlardan korunma, büyük hesap günü susuzluktan emin olma. subhanallah demek ki Recep ayını oruçla tamil bir şekilde oruçla geçirince adam ne yapıyor? Geçmiş günahları affolunduğu gibi bir de yaşayacak halde de yaşayacak olduğu zamanda da ne yapmıyor? Bütün günahları yazılmıyor. Günahlardan korunuyor. Sanki melek oluyor. Evet. Hesap günü de suçluluksan emin oluyor. Bu esnada zayıf yaşlı bir adam kalktı ve şu şekilde dedi. Ya Resulallah ben bu ayın hepsini oruçlu geçirmeye güç yetiremem dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk gününü oruç tut. Hasenenin karşılığı on hasene iledir. Ortada bir gün, sonunda da bir gün oruç tut. Böylece onu tamamen Oruç tutan insanların sevabını almış olursun dedi. Sanki çocuk oyuncağı gibi. Tutabilene 30 gün, tutamayana da üç gün. Üç günle onu çarparsan 30 olduğundan dolayı birisi 30 gün tutacak orucu. Hem de Mekke'de, Medine'de güneşin en çok hararetli olduğu bir yerde. Öteki de üç gün tutacak, üçü onla çarpacak ve ne yapacak? Çocuk oyuncağı gibi 30 günü elde edecek. Evet. Estağfirullah, estağfirullah ya Rabbana. İmam-ı Sagani bunun mevzu olduğunu söylemiştir. İbn-i Kayyim el-Cevziye, El-Menarul-Munif adlı kitabında da bunu mevzudur demiştir. Evet kardeşlerim. İmam-ı Zehebi Rahimahullah, mizan Ali bin abdullah bin zuhdun Ez-Zahir, Ebu'l-Hasan, Behfetul Esrar, E, isimli kitabın sahibi için hadis uydurmakla nedir? Suçlanmıştır. Diyor. Bazı müçtehid ve müceddit imamlar da regaib namazının, regaib kandili namazının hicri 414 yılında ihdat edildiğini söylüyorlar. Evet. Esuyuti rahimahullah el ne'aliz mesnuada fi ehadifin nevduada yani Bu hadisin uydurma olduğunu söylüyor. İşte şu şekilde namazlılarsan şöyle olur, bu şekilde namazlılarsan böyle olur. Bir sürü meseleler. Evet. Şimdi de Ebu Faydal Kudri'den gelen bir rivayet, yani ona atfedilerek uydurulmuş ve ona atfedilmiş e, Recep ayındaki tutulacak oruçlar hakkında. Allah'ın kitabında Allah Azze ve Celle'nin gökleri ve yeri yarattığı günden bugüne ayların sayısı 12'dir. Burası tamam. O ayların dördü haramdır. Bu da tamam. O aylardan hiçbirisi Recebe denk değildir. Şimdiki başlıyor artık. Bunun için ona Şehrullahil Esam denmiştir. Yani Allah'ın sağır olan ayı. Sübhanallah. Yani sağır olan aydan kasıp, kiramen katibin melekleri duyamıyormuş yapılan kötülükleri, kayda geçiremiyorlarmış. Evet. Üçü de ard arda gelen aylardır. Yani dört ay haram ay, üçü ard arda geliyor. Zilkade, zilhicce ve muharrem. Ondan sonra da e, ayrı olan bir ay, Recep. Bilin ki Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan da ümmetimin ayıdır. Bunu da hangi e, Arapça ibareyle söylüyorlar? Recep-i Şehrullah ve şaban Şehri ve ramazan Şehri ümmeti. El-Elbaniye Rahimahullah, e, Daiful Camii'de bunu ne yapmış? 3094 numaralı e, hadis olarak zikretmiş ve zayıf olduğunu söylemiş. Evet. Kim? Şimdi başlıyor artık. Recep ayındaki yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların faziletlerini adam sayıyor. Kim Recep'ten imanla ve ihlasla bir gün oruç tutarsa Allah Azze ve Celle'nin en büyük rızasını hak etmiştir ve Allah onu Celle Şanehu en büyük firdevs cennetine koyar. Haşa Celle sanki en küçük firdevs cenneti varmış gibi. Evet. Kim Recep'ten iki gün oruç tutarsa, ona iki katı ecir vardır. Her katın ağırlığı, dünyanın dağlarının ağırlığı gibidir. Kim Recep'ten dört gün oruç tutarsa, belalardan, cüzdam hastalığından, cinnetten, barastan, gözü silik, deccalın fitnesinden ve kabi azabından korunur. Her derde deva, Aspirin gibi maşallah. Kim Recep'ten beş gün oruç tutarsa kabir azabından korunur. Bak kabir azabından korunmak ne kadar batit. Kim Recep'ten altı gün oruç tutarsa kabrinden yüzü ayın on dördü gibi çıkar. Sahi zamanlarda e, ibadet taat etmeye hacet yok. Altı gündür Recep'ten oruç tutarsanız ayın on dördü gibi kabrinizden çıkarsınız. Evet, bugünkü ibadetsizlere, taatsız, taatsızlara duyurulur. Kim Recep'ten yedi gün oruç tutarsa, cehennemin yedi kapısı vardır. Allah Azze ve Celle onun her günkü orucuna karşılık cehennemin kapılarından bir kapıyı kapatır. Kim Recep'ten 8 gün oruç tutarsa, cennetin 8 kapısı açılır. Allah ona Azze ve Celle her orucuna karşılık cennetin kapılarından birisini açar. Kim Recep'ten dokuz gün oruç tutarsa, kabrinden la ilahe illallah diyerek, nida ederek çıkar. Yüzü cennetten başka bir yöne çevrilmez. Kim Recep'ten on gün oruç tutarsa, Allah Azze ve Celle ona her on milde üzerinde istirahat edeceği bir köşk yaratır. Evet. Kim Recep'ten 11 gün oruç tutarsa, kıyamet günü, ancak onun gibi oruç tutan veya daha fazlasını tutan bir kimse ancak onun ecrine ulaşır. Kim Recep'ten on iki gün oruç tutarsa Allah ona kıyamet günü her birisi dünya ve içindekilerden daha hayırlı olan iki elbise giydirir. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle bir şey bildirmiş mi? İşte adam tahayyülenin Genişliği miktarında ne yapmış? Uydurmuş, uydurmuş, ipet edilmiş, teslih gibi yapmış. <gülüyor> Kim Recep'ten oruç gün oruç tutarsa, on üç gün oruç tutarsa, onun için kıyamet günü arşın altında bir sofra kurulur. İnsanlar şiddetli ihtiyaçta oldukları bir anda o oradan yer. Kim Recep'ten on dört gün oruç tutarsa, Allah kendisine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve insanlardan hiç kimsenin aklına gelmediği sevapları verir. Buna hiçbir şey uyduramadı bak. Kim Recep'ten 15 gün oruç tutarsa Allah kıyamet günü onu emin olanların yurdunda durdurur. O gün mukarref olan bir melek ve mürsel olan hiçbir nebi olmasın ki ona müjdeler olsun sana. Sen emin olanlardansın demiş olmasın. Allahu akbar. İbn-i Cevzi bunu e, mevzuatında zikretmiş. Sübhanallah. Sübhanallah. Esriyut'u de اَلَّعَلِ الْمَسْنُعَ فِي اَحَدِثِ الْمَوْضُعَ دَ CİLT 2, sayfa 115'te. İbn-i Arrab, tenzih-u şeriyada 1, sayfa 151 ve 152'de bunu ne yapmış? Uydurma olarak zikretmiş. İbn-i Hacer-Raskalani rahimahullah. Şöyle demiştir. Ennakkaş hadis uyduran bir adamdır. Yani bu hadisin ravileri arasında Ennakkaş diye birisi var. Bu da hadis uyduran bir adam. İbn-i el mevduatı cilt 2 sayfa 275'te de ne yapmış? Bunu zikretmiş. Evet. Allahumma ya Rabbani. <Gülüyor> Enes ibn Malik radıyallahu anhudan gelen bir rivayet, yani ona affedilen bir rivayet, cennette bir nehir vardır, ona Recep denir. Kim Recep ayından bir gün oruç tutarsa, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, O nehilden ona içerir Demiştir. Evet. El-Zihebi el mizanda bu batıldır. Demiştir. Evet. El-Es radıyallahu anhudan gelen bir rivayette, tabi onun namına uydurulmuş bir rivayet. Kim haram aylardan, yani zil, zilkade, zilhicce, Muharrem ve Recep aylarından olan bir ayda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü oruç tutarsa kendisine yedi yüz yıllık ibadet yazılır diye bir rivayet gelmişti. Ama bu rivayette nedir? Zayıftır. Evet. Evet kardeşlerim. Recep ayında uydurma hadislere dayanarak kılınan bazı namazlar hususunda. Celalettin Es-Suyuti Rahmetullahi Aleyh, Rezaib namazı hakkında şunları söylüyor. Bu kısımdan olmak üzere birçok İslam ülkesinde meşhur olan işlerden birisi de halk arasında tesiri çok olan Rezaib namazıdır. Bu namaz Recep ayının ilk cuma gecesi kılınır. Bil ki Allah sana rahmet etsin ey kardeşim. Bu günü ve geceyi yüceltmek İslam'da 4. yüzyıldan sonra ihdaf edilmiş, uydurulmuş bir şeydir. Yani peygamber aleyhissalatu vesselamdan 400 sene geçinceye kadar ümmeti Muhammed Rezaip namazı diye bir namazdan eee habersizdiler. Habersizdiler. Böyle bir namazı ne yapmıyorlardı? Kılmıyorlardı. Peygamber Efendimiz kılmamış. Sahabe-i kiram kılmamış. Tabi nden, tabi nden böyle bir rivayet yok. Etba'ud-i böyle bir rivayet yok. Böyle bir namazın kılınacağına dair. Müştehit imamlarımızdan Ebu Hanife, Ahmet ibn-i Hanbel, İmam-ı i̇mam Malik gibi. Yani herkesin müştehit olarak kabul ettiği. Müştehit imamlarımızdan da rahimahumullah böyle bir e, namazın kılınacağına dair kılınmasının faziletli. olacağına dair hiçbir rivayet gelmediği halde, Hicri 400. seneden sonra ne yapılmış? Böyle bir namaz ihlas edilmiş. İnsanlarımızın çoğu bugün unutulmuş olan ve aslı asları bulunan, sahih sünnetle mukayyet olan namazlardan hiçbirini ifa etmemekle, uygulamamakla beraber Bu gece geldiğinde yahut da böyle uydurulmuş regaib gecesi, işte növüs gecesi, şu kandili, bu kandili diye ne yapmıyorlar? Camileri dolup taşırıyorlar. Fakat sayr mübarek addedilen beş vakit namazda ise camilerin semtine bile uğramıyorlar. Yani bu çelişki değil mi? Evet. Bunun dışında bir namaz daha vardır ki, o da Recep'in ortasında kılınır ki, buna da Davud Aleyhisselam'ın annesinin namazı adı verilir. Bunun hiçbir aslı astarı yoktur, denmiştir. Esriyuti Rahimahullah El emru bil ittiba ve nehyu anil ittiba. Sayfa 77 ve 78'de. Bunu zikretmiş. Demek ki Rezaib namazı sünnet olan bir namaz değilmiş. Recep'in Recep-i Şerif'in 15. günü kılınan namazın da hiçbir aslı aslı ve değeri yokmuş. Evet, İmam-ı Nebi rahimahullah el-mecmu'da şöyle der. Regaip namazı diye akşamla yatsı arasında Recep'in ilk cuma günü kılınan 12 rekat namaz ile Şaban'ın 15. gecesi kılınan yüz rekatlık namaz bid'at olan iki çirkin ve münter namazdır der. Evet. El Mecmu cilt 4, sayfa 56'da. Namaz çirkin olur mu kardeşler? Namaz çirkin olmaz. İbadetlerin hiçbirisi çirkin değildir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermediği bir ibadet bir ibadet yarın sahibinin yüzünü nurlandırmayacağı için Ona şefaat etmeyeceği için bu bidat olduğu için bu davranış çirkindir Yoksa namaz değil. Namaz Allah'a yakınlık vesilesi. Ama insan Allah'ın göstermediği, Peygamber aleyhisselatü vesselamın uygulamadığı bir şekilde ibadet ve taat ederse, o uygulaması çirkindir. Hani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'u camide, çakıl taşlarıyla tetbihat yapan kimseleri gördüğünde ne dedi? Siz bidatın kuyruğuna dedi yapın, yapışmışsınız. Allah'a dedi yemin olsun Muhammed'in ashabını onlarla dalga geçerek ilimde dedi geçtiniz. Şimdi orada yaptıkları zikre mi? Yani Sübhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber demeye mi karşı çıktı? Yoksa orada Sübhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber deniş şekline mi oradaki zikrin uygulanış şekline mi karşı çıktı? Zikre değil. Allah buyurdu hem çok zikredin diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ı zikredin diye emretmiş ümmetine. Ama peygamberin yapmadığı bir uygulamayla yapılan zikirler bunlar bidat. İşte nehyedilen durum peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamasında yoktur olduğu için. Evet, bu namazın batıl olduğunu söyleyenler arasında İmam Ebu Zekeriya el-Ensari, İbnu Teymiye, İbnu Salah, Ebu Şame ve İbnu Hacer al-Askalanı rahimahumullah ne yapılır? Zikredilir. Evet kardeşlerim, gerçekte ihya edilmesi gereken nice sünnet olan ibadetler ve namazlar vardır ama ne yazık ki bu? Önce ilim sahibi oldukları zannedilen bazı insanlar, sonra da cahiller tarafından tamamen terk edilmiştir. Gerçekten Allah'ın Resulü'nün mübarek ağzından dökülen bu ibadetler bugün ne yapılmış? Terk edilmiş durumda. Hem de bu terk edilmeye kim serviyet vermiş? İnsanların önderdir, liderdir, imamdır. alimdir dediği kimseler tarafından bu namazlar adeta iptal olunmuş. Şimdi onlardan bazılarını görelim. Tahiyyatül Mescid namazı. Peygamber aleyhissalatü selam buyuruyor ki İzâ câ'a ahadukumul mescide fel yerkâ reketeyn kâble en yeclis. Diğer bir rivayet İzâ dâkala ahadukumul mescide fel yerkâ reketeyn kâble en yeclis. Sizden birisi geldi, camiye geldiğinde, diğer bir rivayet camiye geldiğinde iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılmadan oturmasın Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam. Bakın emir kesin, camiye gelen bir kimse ne yapmayacak? Camiye girdiği anda iki rekat namaz kılmadan oturmayacak. Eğer hemen kamet getirildi, o adam camiye girdi, hemen kamet getirildi ve farz namaza başlanıldı. Bu adamın önceden iki rekat namaz kılmaya ihtiyacı yok. Çünkü ne yapıyor? ikamet getirilip farz namaza duruyor. Yani namaz kılmadan, mescidi selamlama namazı kılmadan oturmayacaksın. Eğer oturmayacaksan, ki mesela nasıl olur? Ezan okunuyor. Ezan okunurken Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhisselatü müezzine icabet edin. Müezzine icabet etmek etmekten dolayı adam namaz kılamayacaksa o zaman ne yapacak? Ayakta bekleyecek. Ayakta bekleyecek, müezzine icabet edecek, ondan sonra kalkıp eğer namazın önünde sünnet varsa o sünneti kıldığında iki rekat namaz kılmış gibi cevap alacak. Eğer akşam namazıysa akşam namazıysa ezanı dinleyecek camiye geldi. Ezana icabet edecek. Eğer biraz bekleniyorsa akşam namazını kılmak için cemaat gelsin diye biraz bekleniyorsa işte o zaman ne yapacak? Ezan okunduktan sonra hafif iki rekat namaz kılacak. Bu Peygamber Efendimizin yaptığı bir uygulama. Ondan sonra oturacak. Bakın şimdi Alimler ne diyorlar? Subhanallah bunlar nasıl alim? Allah biliyor bunların nasıl alim olduğunu. İşte tahiyet-ül mescid namazı camiye her girip çıktığında kılınacak olan bir namaz değildir. Bir memlekete bir memlekete gittiğinde eğer ilk defa o camide namaz kılacaksan bu cami için tahiyet-ül mescid namazı iki rekat gereklidir. Sonraki zamanlarda Sahiyat-ı Mescid namazı gerekli değildir diye iddia edenler Bunu da daha çok Hanefi mezhebine müntesip olan, hoca diye geçinen kimseler ne yaparlar? iddia ederler. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, biriniz camiye geldiğinde, biriniz camiye girdiğinde iki tane sahih rivayet var. İki rekat namaz kılmadan oturmasın. İster bu senin mahallenin mescidi olsun, ister herhangi uzaktaki ilk defa gitmiş olduğun bir Mescid olsun, cami olsun. Fark yoktur. Ama bunu neye göre ikiye ayırdılar? Tabi bunu bilmiyorum. Yarın bunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye verirler. Çünkü onların bu sözünü kale alarak bugünkü cahiller siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymayı Allah harf kılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da camiye gelen bir kimse ancak iki rekat kıldıktan sonra tahiyet-ül mescit namazı ee, niyetiyle Ondan sonra oturması caiz ve helal olur dediğinde bizim hocalarımız diyor böyle bir fetva vermediler. Burası diyor bizim mahallemizin mescidi. Ya sen mahallemizin mescidinde o mescide selam namazı ne yapmıyorsun? Verme ihtiyacını hissetmiyorsun. Evde her gün selam veriyorsun ya girer çıkarken. Evde her gün yemek yiyorsun ya. Ya burası benim evim değil her gün yemek yiyemeyeyim deyip böyle bir mesele ne yapmıyorsun? Ortaya çıkarmıyorsun. Böyle bir kıyasla yemeği terk etme durumunda olmuyorsun. Kim söyledi sana? Mahalle mescidinde sahiyetim mescit kılınmaz da her vakitte sadece ömründe bir defa altı ayda bir senede bir defa gittiğin bir mescitte kılınacak diye. Bu ayrıcalığı, ayrımı kim yaptı? Evet. Kusuf ve kusuf namazı. Yani güneş tutulma namazı, ay tutulma namazı. Hiç kimse bunu kırmıyor Evet. İslam düşmanlarının Müslümanlara yaptıkları zulümlerden dolayı onların aleyhine dua etmek. Yani namazda Müslümanların verdikleri cihadın üstün gelmesi niyetiyle kunut da bulunmak. Peygamber Efendimizin uyguladığı yaptığı sahabenin müşrik imanların yaptığı uygulamalar olmasına rağmen, bugünün Müslümanları bu sünneti ihya ve ifa etmiyorlar. Allah da kızıyor Müslümanlara, lan istemiyorlar. Benden ee, muzahtar olmak için. Neden dua etmiyorlar diye, Allah nuhu bize kızıyor. İstihara namazı. Adam bir iş yapacak, istihara namazı kılmıyor. Teheccid namazı. Gece kalkıp uykusunu ne yapmıyor? bölüp iki rekat hiç olmasa namaz kırmıyor. Ayeti kerimesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel olarak gelmiş ama bununla ümmeti de yükümlü. Yağmur yağması için dua etmek, istisga yapmak. Ama tabi şimdi artık yağmur duasına çıkmaya da hacet kalmadı. Kafirler öyle söylediler. İşte falanca baraj yapıldı, keşmanca baraj yapıldı. Artık dua etmeye, dogmatik bilgilerle amel etmeye ne yoktur? İhtiyaç yoktur. Dediler Allah'ın dinini alay ettiler. Bey, kafalan. O barajı dolduracak suyu kim indirecek gökten? Yerden kim çıkaracak nehirler vasıtasıyla? Evet kardeşlerim duha yani işrak namazı <gülüyor> bu da ümmet arasında terk edilmiş bir sünnet ama bu mübarek gece dedikleri, mübarek kandil dedikleri hiçbir aslı astarı olmayan namazları kılmak için hücum ederler camilere, mescitlere dolarlar fakat Allah'ın Resulünün gösterdiği, kıldığı, ifa ettiği, icra ettiği, sahabenin yaptığı bu ibadeti ne yapmazlar? Bilmezler. Bırak işlemeyi duymamışlardır bile. Pazartesi, perşembe ve her kameri aydan yani gökyüzündeki ayın 13-14-15'inde eyyamul 1 günlerinde oruç tutmak. Muharrem'in 9. ve 10. günü aşure günlerinde oruç tutmak ve o günlerde fakirlere sadaka tasadduk etmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarındandır. Ama adamlar ne yapıyorlar? Şimdi az geldi Resulullah'ın 9. ve 10. günü oruç tutması bunlara. Ne yaptılar? İşte 9'unda 10'unda oruç tutarmış. Yahut da 10'unda 11'inde oruç tutarmış. Yahut da 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutarmış Muharrem'in. 11. gününü de eklediler. Yahu sen 9'unda tut, 10'unda tut. On birinciyi boş ver, Resulullah söylemedi. Evet. Zilhiccenin ilk on günü oruç tutmak. Evet. Ramazanın son on gününde de itikafa girmek. Bu ibadete kaybolmuş, unutulmuş ibadetlerden. Evet. Evet kardeşlerim. Kandil geceleri ve o gecelerde yapılan ibadetlerin hiçbirisi Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile onun ashabı zamanında yoktu. Alimler, nafile namazlara hiçbir hudut koymamışlardır. O gece ilgili batıl haberlerden dolayı özel bir gayret ortaya koyduklarını, yani sahabe-i kiramın ve hayırlıların, selef-u salihinin hayatında kesinlikle göremeyiz. Ama isteyen istediği şekilde helal olan günlerde ne yapar? Oruç tutabilir. Ama eğer şu günde tutacaksın, şöyle tutacaksın, bu şekilde namaz kılacaksın. Namazda on bir islas bir fatihe okuyacaksın. Sıbbesun kudüsüne bul melek ve ruh diyeceksin. İşte efendim peygambere şöyle salallahu aleyhi getireceksin. Böyle kayıtlı şekilde namaz kılarsa bu namaz bidattır. Bu namaz yarın ondan davacı olacak. Peygamber davacı olacak aleyhissalatü vesselam. Ayet-i diyor Allah Celle Şanuhu? Yoksa diyor onların Allah'tan başka kanun ve kaide koyucuları mı vardır? Namazın kailesini Allah koymuştur, emretmiştir. Namazın kılıç şeklini, vakitlerini şeklini Resulullah beyan etmiştir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın göstermediği, uygulamadığı, beyan etmediği, açıklamadığı bir ibadeti kimle hakla dine sokuyor, dinden var olduğunu ve faziletli olduğunu savunuyor. Evet, bu geceleri hiçbir sahabi bu atla adlandırmamıştır. Çünkü bu konudaki uydurma hadisler Hicri 4. asırda ve ondan sonra ortaya çıkmıştır. Evet, evet Rezaib namazı. Recep'in ilk gecesi namazını kılmaktan sakın gafil olmayın. Bu öyle bir gecedir ki melekler o geceye regaib gecesi derler. Bu hadis uydurmadır kardeşlerim. Böyle bir şey getirirler size uydurmadır. Allah hakkı için bu geceler hakkında e, birisi bir şey söylediğinde hiç çekinmeden şunu sorun. Hangi muteber kitapta var? İlkten bunu sorun. Ondan sonra bu hadisin tahrici hususunda muhabdis ulema ne söylemiştir? Bunu sorun. Eğer getiremiyorsa, delil getiremiyorsa yalancıdır. İddiasında yalancıdır. Bizim dinimiz ayetler ve sahih sünnetler dinidir. Delil dinidir. Evet. Allahümme salli ala Muhammed. Hayır, daha, var, daha, var. daha var da işte arıyorum şeyleri. Arkadaşlar bitireyim mi? Bizim buradakiler kurtlanıyorlar çok uzun oldu diye. Ne yapayım? Bitireyim mi yoksa devam edeyim mi? Yoruldunuz mu dinlerken? Yazın ki oraya ben göreyim. onu Kaldırın onu. Ses geliyor mu? Hocam ne olmayın? Biz dinliyoruz. Tamam. Dinliyorum. Tamam kardeş. Tamam. tamam Allah razı olsun. Ben yorulmadım. Yani evet. siz yeter ki dinlerken yorulmayın. Yok. Tamam. Allah allah razı olsun. Allah razı olsun. ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşlerim. Recep'in ilk günü ile 10. günü, 11. günü ve Yirminci günü, yirmi birinci günü ile otuzu arasında onlar rekat olarak kılınan hacet namazı diye bir namaz uydurmuşlar. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır. Bu namazlar akşamdan sonra da yatsıdan sonra da kılınabilir diye ne yapıyorlar? İdia ediyorlar. Fakat cuma ve cumartesi gecesinde bilhassa tecavuz vaktinde kılınması eftaldir diyorlar. Bu namaz mümin ile münafı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar hidayete ererler. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanların kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin berberi Selman-ı Pak Kardeşlerim selman Pak bakın bu rivayette ne var? Bir müşküle var. P Arapça'da yok. Nasıl selman Pak? Evet. Peygamber Efendimizin berberi selman Pak Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir. Kılınış şekli. Evet şimdi namaz kılıyorlar ki bize hidayet yolunu gösteriyorlar münafık olmayalım diye. Halbuki bunu rivayet edenler bakın kimler? Biraz sonra gelecek. Hacet namazına şu niyetle başlanır. Halbuki Peygamber aleyhisselatü vesselam hiçbir namaza ne yapmadı? Diliyle şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Neve-i teannusaliye, illa-i teala, sünnete e, eden eden-mustakfil-el-kıble demedi. Ama bak bunlar nasıl söylüyorlar? Bunlar peygamber ve ashabından daha alim olan kimseler. İlimde ve takvada daha geniş olan kimseler. öyle olduklarını iddia ediyorlar. Eğer böyle bir iddia içinde olmasalardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَسَنْ وَحَجَّ diye diliyle niyet etmiş umra ve hacca. Yani Peygamber Efendimiz'in niyetini ancak sahabe-i kiram umra hacda ne yapmış? Duymuş. Dört defa umra yapıyor, bir defa hac yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Evet. Şimdi namaza niyet ediyorlar. Dinleyin. Ya Rabbi beni dünyayı teşrifleriyle nura garkettiğin Efendimiz hürmetine Allahu Azze ve Muhammed'e hürmet edecek Aleyhisselatü vesselam. Hürmete davet ediyorlar. Sevgili ayın Recep-i Şerif'in hürmetine Seydi ilahine aff ilahine Rızana nail eyle Abid zahit kulların arasına katideyle dünya ve ahiret sıkıntılarından halaf eyle. Rıza-i şerifiniz için Allahu ekber. Evet. Her rekatta şimdi bu mübarek namaza nasıl niyet edilecek? Onu bize gösterdiler. Şimdi de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kılmadığı, sahabe-i kiramun bilmediği müçtehid imamlarımızın haberin haberlerinin olmadığı bir namazı onlar ne yapıyorlar? bize haber veriyorlar. Artık rüyalarında mı gördüler? Fala mı baktılar? Kahve falından, fincanından? Çıkmış işte böyle bir namaz kılıç şekli. Şimdi dikkat edin. Her rekatta bir Fatiha üç kuluya eyyuhel kafirun üç ihlas-ı şerif okuyup iki rekatta bir selam verilir. Böylece on rekat tamamlanır. İlk 10 gün içinde kılınan namazdan sonra 11 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu l-mulku ve lehu l-hamdu yuhyi ve yumid ve huve hayyü la yemud bi-yedihil khayr ve huve ala kulli şeyin khadir okunup dua edilir. İlk 10 günde kılarsan böyle kılacaksın. Buna riayet etmezsen sonra bu namazı uydura, uyduranlar çarparlar sizi. İkinci 10 günün içinde yani Recep'in on biri ile yirmisi arasında kılınan on rekattan sonra on bir defa ilahen, vahiden, ehaden, sameden, ferden, vitren, hayyen, kayyumen, daimen, ebedâ diye okuyup dua edilir. Evet, böyle okumazsanı Allah muhafaza cehennemlik olursunuz. Evet, üçüncü on gün içinde yani Recep'in yirmi biri ile 30'u arasında, e ya, ya Recep 29 çekerse o zaman ne yapacaksın? Bak bu tutmadı işte, bu da tutmadı. Bu zamanlar içinde kılınan 10 rekattan sonra da 11 kere, 11 kere, Allahümme la mani'a lima e'atayte ve la mu'tiye lima manate ve la rabde lima kabayit ve la mübeddile lima hakemt وَلَا يَنْفَعُوا ذَلْجَدُ مِنْ كَلْجَدُ Sübhane Rabbiyel Ali'l A'la'l Vahhab Sübhane Rabbiyel Ali'l A'la'l Vahhab Sübhane Rabbiyel Ali'l A'la'l Kerim'il Vahhab Ya Vahhabu Ya Vahhabu Ya Vahhabu diye okunur ve dua edilir. Evet kardeşlerim, hiçbir muteber hadis kitabında kaydı görülmeyen bu namaz fazilet takvimi 29 Ağustos 2003 Fazilet Neşriyat Dua ve İbadetler adlı kitaptan naklen yayınlanmıştır. Şimdi siz de ne yapabilirsiniz? Fazilet e, Neşriyat'ın yayınladığı takvimin Perşembe yani yarınki Nusası'nda, yarınki tabağında artık o gün çıkarılan yaprağa ne deniyorsa orada bunu bulabilirsiniz. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'den korkmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftira etmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu bu hususta alimlerimizin onun yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adına hadis uydurmanın küfre varacağına dair vardığına dair birçok fetvaları bulunmasına rağmen Türkiye'de Kur'an hizmetinde bulunduğunu söyleyen ve bu iddiayı propagandasına alet ederek kurafların ve bidatların kuşattığı bir anlayışı din olarak insanlara sunmaya çalışan ve mezhep taassublarıyla meşreplerinin dışında hakla hayır bir amel tanımayan insanların bu tür hadisleri uydurduklarını insan duyduğunda esef etmekten kendisini alamıyor. Aşağıdaki satırlarda dile getirilen şey aslında dinde çok tehlikeli olan bir hükmü içermektedir. Bu insanlar hadis uydurmakla yetinmedikleri gibi bu uydurma hadisleri korkmadan ve cahilane bir şekilde kitaplarında ve muhtelif yayınlarında neşrederek insanlardan kendileri gibi olmayan ve meşretlerine tabi olmayanları uydurma ve şer'i hiçbir aslı olmayan bu namazları delilleri ve hüccetleri hiçe sayarak terk edenleri münafık olarak ilan etmeleri, dinde ifsadın ve hevaya uymanın en açık bir misalidir. Evet, bu namaz mümin ile münafığı ayırır. Bu otuz rekat namazı kılanlar hidayete ererler. Münafıklar bu namazı kılamazlar diye bir hüküm koyuyorlar. sanki kendi kendileri kılıyorlar. Allah'a yemin olsun kendileri de kılmıyorlar. Çünkü böyle bir namazı kılmak gerçekten zor olan bir şey. Yeshiru vela tuashiru Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhisselam kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ama tabi bu kolaylaştırın zorlaştırmayından kastımız e Peygamber Efendimiz kolaylaştırın zorlaştırmayın buyurdu. Nasıl olsa çorabın üstüne, çizmenin üstüne, ayakkabının üstüne met Peygamber Efendimiz. Biz de ne yapalım? Kolumuza bir Ee, kolçak takalım girseklerimize kadar. Abdest alırken de bu kolçağın üstüne mesledi verelim desek de kolaylaştırsak Tabii ki bu kolaylaştırmayı Allah kabul eder. Ne de Resulü kabul eder ne de muvahit Müslümanlar kabul eder. Kolaylaştırılacak olan durumlar Allah ve Resulü'nün gösterdiği şekilde kolaylaştırılmış olan durumlardır. Yoksa biz kendimizden ne yapamayız? Dinde kolaylık Bizat'ı çıkaramayız. Evet. Böyle bir hükmü verenler uydurma bir namazı kılmayanları münafık olarak ilan edebiliyorlar. Bu aşırı derecede bir taassubun, dinde gülübün ve dalalete düşmenin bir göstergesidir. Evet. Şimdi de ne yapalım Evet, bu regaib namazı nasıl başlamıştır kardeşlerim? Şimdi de onu görelim. Yani kim başlatmış, nasıl başlatmış, ne zaman ve nerede başlatılmış, başlanılmış. Bizim beldemizde, yani beytul Mahdis'te, yani bugün Filistin'de, kesinlikle Recep ayında ve Şaban'da kılınan regaib namazı diye bir şey yoktu. Beldemizde bunun ilk zuhuru, Hicri 448 yılında Nablus'tan İbn-i Ebil Hamze Hamra diye biri geldi. Bu insanın sesi çok güzeldi. Kalktı, Mescid-i Aksa'da Şaban'ın 15. gecesinde namaz kılmaya başladı. Onun ardından 1-2-3-4 derken birçok kimse onun namazına uydu. Ertesi yıl yine geldi. Bu kez daha çok insan onun ardında namaz kılmaya başladı. Bu diğer mescitlere de sirayet etti. Hatta insanlar evlerinde bile bu namazı kılmaya başladılar. Sonra da halk arasında yerleşti gitti. Ve günümüze kadar da sünnetmiş gibi geldi. Ben de kendisine seni de kılıyor gördüm. Deyince bana evet dedi. Bundan Allah'a istiğfar ediyorum dedi. Recep, namazına gelince Beytül Makdis'te ancak 480 yılından sonra yayılmaya başladı. Biz ondan önce bu namazı ne görmüş ne de işitmiştik diyor. Bunu söyleyen kim? Et-Sertuşu kitabında Ebu Muhammed el-Maktisi'nin kendisine haber verdiği regaib namazı hakkında söylüyor bunları. Evet kardeşlerim Ebu Şame El-Bâis-u alâ inkâr-ı bida'i vel-havadis kitabı, sayfayı 124 ve 125'te. Bunu ne yapmış? Zikretmiş. Evet. Ebu'l-Hattab İbn-i Dışye Mace'e fi şehri Şaban adlı kitabında ise şöyle söyler. Cerh ve tabil ehli alimler şöyle demişlerdir. Şaban'ın yarı gecesinin namazı hakkında hiçbir sahih hadis yoktur. Evet, Zerh ve Tabil alimleri böyle söylüyor ama hadisten haberi olmayanlar hadis uydurup insanlar arasında neşretmeyi kendilerine dini bir vecibe ne yapıyorlar? Biliyorlar. Evet kardeşlerim. Şimdi helfiye namazı diye de bir namaz kılıyorlar. Bu namazın kılınış şekli de şöyle. Bu namaz yüz rekat her rekatında da çeşitli efendim şeyler var. Eee kılınış şekilleri var. İşte şunu seçeceksin, bu kadar okuyacaksın, şöyle yapacaksın. Eee İmam Suyut Rahimahullah şöyle diyor. Elfiye namazı Şaban'ın on beşinci gecesi kılınır. Bunu Recep'te de kılıyorlar. Recep'te de kıldıklarından dolayı bu saydığımız neşriyatçılar fazilet adına adını fazilet koydukları halde rezilet olan bu neşriyatçılar bunu Recep ayının gecelerine de kılıyorlar. O da şu şekilde. Biliniz ki bu uydurma namaz birçok yönden şeriata aykırıdır. Birincisi Allah Azze Celle özel olarak Cuma gecesini Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak Cuma gecesinin namazı tahsis etmeyi yasaklamıştır. Yani Cuma gecesinde özel bir ibadet yapıp bu geceyi namazla geçirmeyi Resulullah Aleyhisselam yasaklamıştır. Bu yasaklama kıyas Yani nazar yoluyla regaib namazına da şamildir. Onu kılmak da bu nehyen dahildir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hiçbir geceyi özellikle ibadete, taata ayırdığı yok. Onun amal <gülüyor> Allah'ın en hayırlı amel az da olsa devamlı olanıdır. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a validemizden gelen ee, Bir rivayet bu. Peygamber Efendimiz öyle sabahlara kadar her gün namaz kırmıyordu Ama kıldığı namaz en fazla 8 rekattı. Fakat namazın uzunluğu çok harikaydı. Ne kadar ayakta kıyamda duruyordu o kadar ruku ediyordu. Ne kadar rükûda duruyordu o kadar secde ediyordu. Bunların kıldığı gibi yüz rekatlı namaz hiçbir sahih sünnette yok. Hele hele İmam Ebu Hanife Rahimahullah'a atfettikleri gecede bin rekat namaz kılıyormuş e, rivayeti de asla Kur'an ve sünnete muvafık olmadığı gibi akla da yatkın değil. Hesaplarsanız gecede bir saat altmış dakika. Eğer on saat gece olursa ne yapar? Altı yüz dakika eder. Bin rekat namaz her, reka, her rekatı bir dakika olursa ne yapmıyor? Bir geceye sığmıyor bile bu namaz. Yani insan küçük bir matematik hesabıyla bunun batıl olduğunu ne yapar? Ortaya koyar. Akla uygun olmadığını, şeriata uygun olmadığını ortaya koyar. İmam Ebu Hanife bu ümmetin kandiliydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını biliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadan yapılan ibadetlerin, taatların Yarın insana menfaat vermeyeceğini de biliyordu. Onun için bu şekilde dangalakça kılınan namazdan Ebu Hanife beridir. Rahimahullah. Rahmeten vasi. Ama şimdi bunu söyleyince ne diyorlar bakın. Allah Celle Şanuhu Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh geceyi uzatabilmez mi? Sen Allah'ın kudretini mi sınıyorsun Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geceyi uzatmadı, yahut da Mekke ile Medine arasını daraltmadı? Allah hicret ederken 10 günden ziyade Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleri yol yürüdü, gündüzleri saklandı kaya kovuklarında, gölgelik yerlerde. Neden Allah Azze Celle, Ebu Hanife'ye geceyi uzattı da bin rekat namazı kılması için O mübarek peygamberine dört yüz kilometrelik bir uzaklığı yapıp da peygamber efendimiz aleyhisselam göz açıp kapayıncaya kadar gidivermedi Mekke'den Medine'ye. Ayakları yarıldı, kanadı, efendimesinin korku içinde ne yaptılar? Birbirlerine sarıldılar bazı gecelerde. Allah azze ve celle ne buyuruyor? La tehezen inna allaha Ey Ebu Bekir sen hüzünlenme, kafirler bize bir zararda, bir kötülükte bulunacaklar. Allah bizimle beraber Celle Şanuhu. Neyle? Görmesiyle, duymasıyla. Çünkü biz dua ediyoruz, yalvarıyoruz, bizi duyuyor. Bizim halimizi görüyor. Ve kudretiyle, kuvvetiyle de bizi koruyor. Yani haşa Allah burada zatıyla değil, sıfatlarıyla. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle ve Ebu Bekir Efendimizle. Evet kardeşlerim. Müslüman kafası çalışan insan. Dangalaktan Müslüman olmaz. Deri zekalıdan Müslüman olmaz. Deriden Müslüman olmaz. Duyduğu her şeyi bir insan ilk önce Kur'an'a vuracak. Kur'an'a arz edecek. Ondan sonra sahih sünneti arz edecek. Ama Kur'an'ı bilirsen bunlara cevap verebilirsin. Sahih sünnetten haberin olursa bunlara cevap verebilirsin. Peygamber Aleyhisselatü hayatından haberin olursa Bunlara ne yaparsın? Susturucu, mukni cevaplar verirsin. Ama yüzlerce seneden beri bize neyi dikte ettiler? Siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Siz sünneti anlayamazsınız. Demek Allah Celle Şanuhu sadece Kur'an-ı Kerim'i gönderdi, okuyup okuyup ölülerin ruhlarına üfleyelim diye. tabii bu insanlar buna inandırıldı ve anlamıyorlar şimdi Kur'an'dan. Çünkü ne yaptı? Akılları, fikirleri, hafızalaları boş olan hak ve hakkaniyetle alakası olmayan bilgilerle doldu, kurafatla doldu. O kurafatları atıp şimdi ne yapamıyorlar? Kur'an'a dönemiyorlar. Sahih sahi sünneti kabul edemiyorlar. Allah'ın izniyle ne yapmak lazım? Bu kurafatı delilleriyle gösterip onları onların kalplerinden, kafalarından, zihinlerinden atıp tekrar Kur'an'ın verilerini, Kur'an'ın ayetlerini, sahih sünnetin emirlerini, nehilerini beynimize yerleştirmek lazım. Kalbimize yerleştirmek lazım. Evet kardeşlerim. Şimdi adam ne yapıyor? Namaz kılıyor. O namazın kılınış şeklinde bir şey değil. Hani bu şekilde e, namazı ne yaptılar? Bize gösterdiler. İşte şu şekilde 10 defa şöyle 200 defa bunu okuyacaktım Bilmem ne yapacaksın. Şimdi bu namazın bu namazın şeriata aykırı, Kur'an ve sünnete aykırı olduğunu ne yapıyoruz burada açıklıyoruz. Birincisi, Allah Azze ve Celle sadece bir, Allah Azze ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam sadece bir geceyi özellikle cuma gecesini yahut da herhangi bir geceyi ibadet ve taat etme kastıyla ne yapmadı? Taksis etmedi. Bunların bu şekilde taksis etmesi Özel gecelerde bu namazı kılması ilk etapta bidat olduğu ne yapıyor ortaya çıkıyor. İkincisi teslihatları kabir ve ıhlas surelerini saymaktan ötürü namazda sükunete aykırıdır. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler muhakkak ki felaha erdi. Onlar namazlarında huşul sahibidirler. Namazlarını kılarken ben her ne kadar Rabbımı görmüyorsam dahi Rabbim Azze ve Celle beni görüyor. Namazımı Rabbıma beğendirmeliyim diye ne yapma hususunda insanlar bu düşünce içinde olmalılar. İhsan ibadetini namazda Allah Azze ve Celle'ye hasretmeleri lazım. Ben namaz mı kılacağım? Kadir suresi ah üç defa oldu? Ah beş defa oldu? Deyip parmağımla mı sayacağım? Sübihun kudüsüyle bulmeleki ve ruhu Şu kadar söyleyeceksin. Parmağınla kayınca sende huşu ve hudu kalır mı? Heh. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sahihayna sabit olduğu üzere Allah Azze nebisi Muhammed Aleyhisselam namazda sakin durunuz buyurmuştur. Bukhari Cilt 1 610 Ebu Hureyre Radıyallahu Anhüden Sahih-i Müslüm Kitab-ül Ve Meva'il-ü Salat'ta 602 ve 603. sayfalarda Allah Azze ve Celle'ye karşı okurken duaları ve ayeti okurken onları mı düşüneceksin? Yoksa şu tesbihat kaç sayıda oldu bu tesbihat kaç sayıda oldu bunu mu düşüneceksin? Evet. Üçüncüsü bu namaz aynı zamanda namazda huşuya, sünnete ve kalp huzuruna aykırıdır. Herkese Allah'ı anma, onun celalini tefekkür etme ve namazın, Kur'an'ın anlamları üzerine durma hususuna da aykırıdır. Halbuki namazda en çok kuldan, Allah Azze ve Celle'nin istediği şey budur. Namaz kılan kimse, namazda kalbiyle tesbihatları saymaya başlayınca, Allah'tan yüz çevirmiş olur. Adam kalbiyle nasıl sayacak? Bir de parmağını hareket ettiriyor. Parmaklarıyla ne yapıyorlar? Bunu sayıyorlar. İşte bu namazın, böyle bir namazın şer'an olmayacağının delillerinden bir tanesi de bunlar akli deliller. nakli delil zaten bu namaz. Ne yapamıyorlar? Ispat edemiyorlar böyle bir namazı. Hiçbir sahih, sahih muteber kitapta Bu namazın sahih olduğuna dair bir delil getiremiyorlar. Onları zikrettik. Ha şimdi de akli delilleri zikrediyoruz. Bu namaz Resulullah tarafından söylenilmiş bir şey değildir. Evet. Dördüncüsü, evlerde kılınması gerekirken, yani nafile namazların evlerde kılınması gerekirken, mescitlerde cemaatle kılınması, nafile sünnetlerin kılınmasına aykırıdır. Diyeceksiniz ki bunu söylediğinizde teravih namazı kılınıyor ya. Resulullah teravih namazını kılmış camide cemaatle beraber ama evde de kılınabilir. Bu namazı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amma evinde amma camide cemaatle kılmış mı? Yahut da intiradi şekilde kılmış mı? Kılmamış. Demek ki söz konuşmaya hakkınız yok. Evet. Allah'ın gösterdiği namazlar nedir? Hariçtir. Yani nafile namazlar, peygamberin gösterdiği şekilde kılınan nafile namazlar, bu şekildeki cemaatle kılınmanın nehy olunmasından hariçtir. 5- Bu namazı uyduran nezdinde bugünün temali ise o gün iftar etmeden bu namazın kılınmasıdır. Öyle diyorlar, o gün ilk önce ne yapacaksın? Oruçlu olacaksın. İftar etmeden bu namazı kılacaksın. Subhanallah. Peygamber aleyhisselatu öğretisiyle taban tabana zıt olan bir uygulama bu. Böyle bir durumda iki durum söz konusu olmuştur. Birisi iftarı acele yapma, diğeri ise kalbi oruçlunun açlığı ve susuzluğu nedeniyle meşgul etme. Bunun için Resulullah aleyhisselam ne buyurmuştur? Akşam yemeği hazır olup namaz da ikame ediliyorsa Önce yemekten başlayın buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Haş, Haşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne söylediğini bilemeyecek derecede miydi? Ne buyuruyor? Siz akşam namazını yıldızların çıkmadan önce kılarsanız hidayet üzeresiniz. Değen de Resulullah. Geciktirmeyecek akşam namazının vaktini. Evet. Bu akşam yemeği hazır olursa önce yemekten başlayın. Hadisi Bukhari'nin sahihinde. Cilt 1, 640. Numarada Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından Enes radıyallahu anha tarafından 642'de Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'dan da ne yapıyor? Rivayet ediliyor 642'de. Sahih-i müslimde cilt 1, 560'da Stabul mesacid ve Mevaid-u-salatta Ebu Avane'de ne yapmış bunu zikretmiş. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih lirayetlere bunların iddiaları tezat teşkil ediyor. Bunlar diyorlar ki oruç tutacak bu namazı iftar etmeden akşam namazını kılmadan önce ne yapacak? Eda edecek. Halbuki Resulullah ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? Kişi namaz kılacağı vakit akşam yemeği hazırlandıysa Ne yapar? Önce yemeği yiyecek, ondan sonra akşam namazını kılacak. Bugün zaten Mekke'de, Medine'de İslam'ın ve sünnetin beşiği olan mübarek beldelerde ne yapılıyor? Önce hafif bir şekilde insanlar iftar ediyorlar, sularını içiyorlar, yemeğe ve içmeye iştiyakları kesiliyor, ondan sonra rahat rahat namazlarını kılıyorlar. Eğer bir insan yemeden, içmeden, oruçlu olduğu halde bu namaza durursa yemin olsun Rabbıma Fatiha'yı unutur ağzını susuzluğundan. Yemin olsun Rabbıma yemekten bahseder. Düşüncesi yemek olur. Evet. Böyle bir namaz da ancak yapsının son vakti çıkarken kılınabilir. Yani ikinci batıl olan bunların iddiaları. Böyle bir namazı kılacaksın diyor. Eğer böyle bir kimse bu namazı kılmış olsa ancak yatsı namazının son vaktinde bu namazı eda edebilir. O zaman akşam namazını ne zaman kılacak? Yatsı namazını ne zaman kılacak? Yani uyduruk bir namazı ifa etmek için akşam namazı ve yatsı namazını feda edebilir bir zihniyeti var bu insanların. Kötü söyleyeceğim ama yani Müslüman ağzını bozmaması lazım. Onun için artık ne diyeyim, siz benim söylediğimi anladığınız ne demek istedim. Allah hüsva etsin, gerçekten Allah hüsva etsin. Allah hidayet etsin, hidayetlerimizi arttırsın. Yani adam bir, yende, bir yerden bir şey yapmaya çalışıyor, küçük çocuk oyuncağı bir kumdan ev yapıyor, yapmak istiyor, kocaman tarayı yıkıyor bu ev için, buna benziyor bu. dakika ve batıl bir namazı ihya etmek için adam akşam namazının ve yatsı namazının vaktini ne yapıyor? Geçiriyor. Ama bunların itikadlarına göre namazı ne yapabilirler? Sonra kaza edebilirler. Bunların itikadlarına göre namazın kazası vardır. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a göre namazın kazası yoktur. Ancak namaz üç şekilde ne yapabilir? Kazaya bırakılabilir. Adam uyursa unutursa can korkusuyla namaz yapar? Kazaya kalır. Ama bunlar bidat bir namazı ihya etmek için akşam namazını ve yatsı namazını kazaya bırakıl bırakabilir bir itikatte olduklarından dolayı bu hatip ve sahih olmayan ibadeti icra etmekte bir beis görmezler. Evet. Bu namaz kılındıktan sonra yapılan iki secdede de uydurma ve bidat olan secdelerdir. Bu namazı kılıyorlar, iki de secde yapıyorlar. Namaz bittikten sonra. Bu hiçbir nedeni olmayan iki secdedir. Şeriatta secde, ancak Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için namazda veya çok özel olan durumlarda, sehven veya kıraat secdesi, yani okuma secdesi olmasından ya da hakkında ıksilaf, Olmasına rağmen şükür secdesi. İnsan baktı ki ne yaptı? Dinde şey, bir yerden bir haber geldi, çok sevindi. Ne yaptı? Hemen secdesi, iki rekat namaz kıldı. Bunu İmam Eşrafı'yı ve Ahmet İbn-i Hanbel üç saat görmüşlerdir bu şekilde yapılan secdeyi. Evet. Evet kardeşlerim. Zayıf ve uydurma hadislere istinaden Recep ayının bazı günlerinde tutulması rivayet edilen oruçlar var. Biraz da onları görelim. İbn-i Hacer'in Ebu Muaz Eşşah El, el Mervezi'nin cüzünden rivayet ettiği ve Şehri İbni Havşed yoluyla Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadis. Hadi bunlar muhakkak ne yapacaklar? Ya Ebu Hureyre'yi bile dolayacaklar. Ya Abdullah İbni Abbas'ı, ya Abdullah İbni Ömer'i, ya e, Bilal'i muhakkak mübarek sahabelerden ne yapacaklar? E, birine dayandıracaklar hadislerini ki, sözlerini insanlar ne yapsınlar? E, bunu sahih tanısınlar ve itiraz etmesinler. Kim Recep'in 27. günü oruç tutarsa ona 60 ayın orucu yazılır. O gün Cibril'in Risaleti indirdiği gündür derler. Bu hadis mevkuf olmakla beraber e, senedi de zayıftır. Yani hadis değil, mevkuf hadis ne demek? Sahabelerden gelen kavil, fiil ve takrizlere biz mevkuf hadis diyoruz. Yani sahabe sözü bu. Sahabe sözü. Hadis değil. Evet. Rezebil 27. .'si gecesi nebi olarak gönderildim. Bir başka rivayet. Kim o günü oruçla geçirirse Onun için 60 ayın tefareti olur, tutmuş olduğu oruç. Evet. Bu da sahip olmayan bir söz. Evet kardeşim. Şimdi Halil bin Ebi Galip anhuya atfen söylenilen bir söz var. Onu da ne yapalım? Ee, oku okuyalım. Bakalım neymiş? Recep ayı büyük bir aydır. Kim ondan bir gün oruç tutarsa Allah azze ve celle ona bin senelik oruç ecri yazar. Allahu Ekber. Adem babamız bile bu ecre yapamadı? Vahsul olamaz. Adem aleyhisselam babamız bile. Mühanallah. Kim Recep Recep'ten iki gün oruç tutarsa kendisine iki bin yıllık oruç ecri yazılır. Kim Recep'ten üç gün oruç tutarsa kendisine üç bin yıllık oruç ecri yazılır. Yedi gün tutarsa yedi bin e, yıllık oruç yazılır. Artık usandı, şimdi başka bir şeye geçti. Kim Recep'ten yedi gün oruç tutarsa cehennem kapıları kendisine kapatılır Kim Recep'ten sekiz gün oruç tutarsa cennetin sekiz kapısı kendisine açılır. Hangi kapıdan dilerse oradan cennete girer. Evet. Oruç tutmak, peygamberin gösterdiği günlerde olursa diğer ibadetleri de yerine getirmekle beraber tabi cennete gitmeye nedir? vesiledir Ama bir adam Recep'te sekiz gün oruç tuttu diye ne yapmak Allah Celle Şanuhu o sekiz gün tutulan o uydurma oruçtan ötürü cennetine de koyulmaz. Kızım kim Evet. İbn-i Cevzi Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bu rivayetin sahih olmadığını söyler. Evet. Bizim yapacağımız ibadetler, taatlar muhakkak ne olmalı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği kesinlik ifade eden sahih hadislerden olmalı. Evet kardeşlerim en sonda da Ahmet İbn-i söylemiş olduğu bir söz var. Onu ne yapayım? Size zikredeyim. Bu hususu da bitirmiş olayım. Ahmet i̇bn Hanbel, bir milyon hadis ezberledim. Benim rivayetlerim arasında Recep'in her günü ile ilgili bir hadis var. Ancak o uydurma olduğu için rivayet etmiyorum demiştir. Yani uydurma olarak da olsa, uydurmasıyla, sahiyle, haseniyle, ile muduruyla, ile yani hadislerin her çeşidiyle ilgili 1 milyon hadis ezberledim diyor Ahmet i̇bn Hanbel. Zahimahullah. Bununla beraber Recep ayının faziletiyle ilgili de diyor bir hadis biliyorum. Her gününe ait bir fazilet. Ama onu zikretmedim kitaplarımda. Ne için? Çünkü zikretmeye değmez o rivayetler batıldır ve uydurmadır. Burada nerede ee, bahsediyor? Beyhati şuabul imanda. Üçüncü cilt sayfa 368'de. üç bin sekiz yüz bir numaralı hadisin devamında bunu zikrediyor. Evet. İbn-i Asakir yoluyla, Abdülaziz bin Abdülgafur ve babasından gelen hadis. Kim Recep'in ilk gününde oruç tutarsa sanki bir yıl oruç tutmuş gibi olur diyor. Kim daha çok tutarsa Allah onun ecrini arttırır. Recepte Allah Azze Nuh'u gemiye bindirdi. Nuh da oruç tuttu. Kendisiyle birlikte olanlar da oruç, olanlara da oruç tutmalarını emretti. Gemi onları altı ay suların üzerinde gezdirdi. Sonunda Judi Dağı'na Aşura günü gelip kolakladılar. Bu Muharrem'in 20. günü idi. Nuh o gün oruç tuttu. Kendisiyle beraber gemide olan kuşlar ve vahşi hayvanlar da Allah'a şükür olsun diye oruç tuttular. Subhanallah. Subhanallah. Ee, Mullah Ali'l-Kari Es-Suyuti Elle-Alil-Mesnu'ada Ne şey yapıyor? Bunu zikrediyor. Ondan sonra kardeşlerin hiç hayvanlar oruç tutar mı? Hayvanlar oruç tutmakla mükellef mi? Yani rivayetin saçmalığın salaklığı burada. Hadi insanlar oruç tuttu diyelim. Hani bilmiyoruz e, Hz. Rasulullah Tan Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen kesin bir rivayet Olmadığı için bu mevzuda Hazreti Nuh ve Ginen e, ümmeti oruç tuttu mu tutmadı mı bilmiyoruz. Tutmuş olabilirler de Allah Azze ve Celle kendilerini kurtardı diye şükrana ifadesi olarak. Ama hayvanların oruç tutması bu saçma bir şey. Çünkü Allah Azze ve Celle hayvanları oruç tutmakla mükellef kılmamıştır. Evet, şuna bakın İbn-i Abbas rabiyallahu anhu'ya affedilen bir e, uydurma. Kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve iki rekat namaz kılar ve her rekatında yüz kez ayetel kürsüyü okursa, ikinci rekatında da yüz kez ıhlası okursa, cennetteki makamını görmeden ölmez. Adam ayetel kürsü mü okuyacak? Yoksa parmağıyla hesap mı yapacak? Ama bunlar ne yapın? Numaratör alırlar ellerine, numaratöre basarlar çünkü çıt çıt çıt çıt, çıt çıt çıt çıt hiç ne yapmazlar? Sayma ihtiyacı hissetmezler. Arada bir yorulduklarından dolayı şöyle bir numaratörün camına, ekranına bakarlar. 99 mu oldu? 100 mu oldu? Kolaylıkla hesap ederler. Yahut da ben bunlara bir kolaylık göstereyim numaratörleri yoksa yanlarına kızlarını yahut da hanımlarını çocuklarını alsınlar. Her ayetel kürsiye okuduğunda Çocuk ne yapsın? Bir. Beş defa okuduğunda beş. Doksan dokuz okuduğunda doksan dokuz desin. Namazı kılan babası, annesi ise yüz defa okumuş olsun ki yüzdürüncüyü çünkü okuduğunda ne yapabilir? Allah'ın hışmına uğrayabilir. Bu uydurulan e, sayı tutmadı. Eksik yahut da fazla oldu diye. Bak iki tane ne yaptım bu bidatçılara? Yol gösterdim. Bunu kılacaklarsa kalplerine ne yapmasınlar? Başka şeyle Ee, meşgul etmesinler ya numaratör kullansınlar ya otta kızlarını yanlarına oturtup hanımlarını yanlarına oturtup okuduklarını saydırsınlar aslında bidatçıya yol göstermek de bidat ama Allah affetsin bu bidatı onlara gösterdim diye, diye. tabi benim bu bidatı onlara göstermem bu bidatı işlesinler diye değil bunların dangalaklıkları ortaya çıksın diye evet Ali'ül Kari El Mevdu'a da ne yapmış yani uydurmalarda bunu zikretmiş Evet bu konuda uygun olan İbn-i Mace rahimahullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin recep orucunu yasakladığıdır konusu. Ne yapıyor bunu? Bize bildiriyor. Sübhanakallahumme ve bihamdik. Estağfirullah ve etubu ileyh. Allahümme salli ala Muhammed ve ala al Muhammed. Ve ahiru da'vanu anilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi <gülüyor> Kardeşlerim hemen hemen 3 saat oldu. Hakkınızı helal edin. Bizim günler yoruldu bilmiyorum siz yoruldunuz ama Allah hepsinden yorulmadım. Gerçekten benim için çok iyi bir durum oldu. Hem bidatları ortaya çıkardık. Elhamdülillah bidat bir çıkarmadık. Yani bidat olan şeyleri bidat olduğunu söyledik. Hem de bu bidatçılarla birazcık gönül eğlendirmiş olduk. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aleykümselam ve rahmetullah.